1399 numaralı konu Ebu Hüreyre ile Muaviye'nin Hazreti Peygamber'in hadislerinden etkilenmeleri. Evet, Şüfeye el-Eshabi aldı. Şahıs şöyle anlatıyor: "Bir keresinde Medine'ye gittiğimde halkın bir kişinin başına toplanmış olduklarını gördüm. Onun kim olduğunu sordum. Ebu Hüreyre'dir dediler. Bunun üzerine varıp yanına oturdum. Halka hadis naklediyordu. Konuşması bitip de halk dağıldığında senden Allah için Hazreti Peygamber'den dinlemiş ve aklında çok iyi tutmuş olduğun bir hadis nakletmeni istiyorum, dedim, bunun üzerine, bu isteğini yerine getirip sana Hazreti Peygamber'den dinleyip de aklımda çok iyi kalmış olan bir hadisi söyleyeceğim, dedi ve sonra da bir çığlık atarak düştü bayıldı, bir müddet sonra gözlerini açarak, sana kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir sırada bu evde Hazreti Peygamber'in bana söylemiş olduğu bir hadisi nakledeceğim, dedi ve bir kez daha bayıldı, ayrıdığında yüzünü sıvazlayarak, sana, Hazreti Peygamber'in bana bu evde söylemiş oldukları ve söylerken de kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir hadisi nakledeceğim, dedi. Arkasından da yine korkunç bir çığlık kopararak bayıldı. Yüzüstü düşeceği sırada onu tuttum ve ayılana kadar da kucağıma yatırdım. Kendisine geldiğinde bana şunları anlattı. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah Teala kıyamet yönünde kullarının aralarında hükmetmek üzere iner. Bu sırada her ümmet dizüstü çökmüş sıralarının gelmesini beklemektedir. Hesaba ilk çağrılacak olanlar Kur'an'ı göğüsleri muhafaza edip çok okuyan, Allah yolunda öldürülen ve malı çok olan kişilerdir. Allah Teala Kur'an okuyan kişiye, ben sana, peygamberime indirmiş olduğum Kur'an'ı öğretmedim mi, diye sorar, kişi, evet ey Rabbim, bunu bana öğrettin, der, bu kez Allah Teala, sana öğretilenlerle nasıl amel ettin, buyurur, onun, ben onunla gecenin ve gündüzün bir kısmında ibadet ettim, demesi üzerine de, yalan söylüyorsun, buyurur, melekler de onu tasdik ederek o kişiye, sen yalan söylüyorsun, der. Derler. Nihayet Allah Teala ona, sen, bunu, sana, falan adam çok okur, desinler diye yaptın, nitekim sana böyle de denildi, buyurur, bu kez huzura malı çok olan kişi getirilir, Allah Teala ona, ben sana çok mal verip seni kimseye muhtaç olmayacak şekilde zengin etmedim mi, diye sorar, kişi, evet, Rabbim, bu doğrudur, der, o zaman Allah Teala, peki, sana vermiş olduğum bu malı nasıl kullandın, buyurur, zengin kişi, ben onunla sılayı rahim yapıp akrabalarımı gözetiyor ve ihtiyaç sahiplerine sadaka veriyordum, cevabını verir, bunun üzerine Allah Teala ve melekler ona, sen yalan söylüyorsun, derler, en sonunda da Allah Teala, sen bütün bunları senin için, falan adam çok cömerttir, denilsin diye yaptın, nitekim böyle de denildi, buyurur, ondan sonra da huzura Allah yolunda öldürülen kişi getirilir, Allah Teala ona da, sen niçin öldürüldün, buyurur, kişi, senin yolunda cihat etmekle emrolunmuştum, bu emrine uyarak savaştım ve bu sırada da şehit düştü, karşılığını verir, bunun üzerine hem Allah Teala ve hem de melekler bu kişiye, sen yalan söylüyorsun, derler, bütün bunlardan sonra da, Allah Teala, sen, hakkında, falan adam çok cesaretlidir, denilmesi için savaştın, nitekim sana dünyada böyle denilmiştir, buyurur, Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra dizime vurarak, Ey Eba Hüreyre, işte bu üç sınıf halk, Allah Teala'nın, mahlukatından cehennemin yakılmasında kullanacağı ilk gruptur, buyurdular, Ala bin Ebi, Hakim şöyle anlatıyor, ben Muaviye'nin muhafızlarındandım, bir gün adamın biri onun huzuruna girerek, Ebu Hüreyre'den, cehennemde ilk yanacak üç grup insandan bahseden hadisi nakletti, bunun üzerine Muaviye, bu üç sınıfa böyle yapılacağına göre kim bilir diğerlerinin başına neler gelecektir, diyerek ağlamaya başladı, o kadar çok ağladı ki biz onun bundan öleceğini zannettik ve, bu adam hiç de iyi etmedi, bize kötülüğü dokundu, dedik, bir müddet sonra kendisini toparlayan Muaviye yüzünü sıvazla rak şunları söyledi Allah ve rasulü doğru söylemişlerdir yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere yaptıklarının karşılığını orada dünyada tam oyarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar yaptıkları çalışmalarının karşılığını dünyada elde ederler işte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir yaptıkları boşa çıkmıştır yapmakta oldukları da zaten batıldır imana bağlı olmayan işlerinin karşılığını ahirette bulamazlar Hut 11 1. Sur 15 ila 16